rahim. Allah hamdedir ondan yardım ve mağfiret dileriz Nefislerimizin telimizin şerrinden o sığınırız Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur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 razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle rahmetiyle yargılasın. Allah Azze ve Celle sevdiği amelleri işlemeyi, sevdiği insanların sevgisini bizlere versin. Kardeşlerim, <gülüyor> önümüzdeki günlerde Ramazan ayı, girmesi münasebetiyle sizlere bugün Ramazan ayı nedir? Önemi neyi arz eder? Bununla alakalı bir sohbet yapmayı düşünüyorum. Muhakkak ki senede bir ay olması hasebiyle insanın birçok meseleleri unutması veyahut kafil olması Gayet doğal bir şey. Bizimkisi bilgi hatırlatma, bilgileri şöyle bir tazeleme ve bilmediğimiz şeyleri de üstüne ekleme. Aleykümselam Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin kardeşlerim. Biliyorsunuz Ramazan ayı Allah Azze ve Celle'nin müminlere büyük bir ihsanıdır. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ve güzellik ayıdır kardeşlerim. Tövbelerin, duaların, hayrın, hasenatın kabul olduğu mübarek bir aydır. Ramazan kelimesi de yüksek dereceli sıcaklık veya güneşin şiddetli hararetiyle yerin, taşın ısınması, kızması anlamına gelir. Bu ayda tutulan orucun verdiği açlık ve susuzlukla yarın veya oruçlu günahların yanıp silinmesinden dolayı yakma anlamıyla ilgili Ramazan adı verilmiştir kardeşler. Bazı alimlere göre Ramazan, Yüce Allah'ın isimlerinden biridir. Allah'ın af ve mağfiretiyle günahların yanıp yok olması anlamındadır. Ve Allah kitabında, Resulü Sünneti'nde Ramazan'ı İslam takviminin 9. ayı Ramazan ayı olarak eşsiz, faziletlerle dolu, çok şerefli bir ay olarak zikreder kardeşler. Evet. <gülüyor> bir hadis-i şerifte oruç benim içindir. Ben onu dilediğim gibi mükafatlandıracağım. Kulum benim için ve yiyeceğini tek terk etti buyurmuştur. Ve oruç bu ayda tutulmak üzere müminlere farz kılınmıştır. Kardeşlerim Ramazan ayı dedi mi? Oruç ayı anlamına gelir. Oruç tutan, ibadet ve taatta bulunan, hayır ve hasenat yapan, tövbe ve istifarda bulunan müminler için rahmet ayıdır. Evet, Ramazan ayı ki, orucu, iftarı, sahuru, teravihi, cemaatle dolu camileri, dinlenen vaazları ve mukabele ayı, kurtuluş ayı olarak bilinir. Demek ki Ramazan ayı, Kur'an ayı kardeşlerim. kalplere nurun, gönüllere şifanın, müminlere rahmetin ve bütün insanlara hidayet olan bu ay, o kadar mübarektir ki, içinde bir de kadir gecesi vardır. Ve Ramazan ayı, insanlar için hidayet bir rehberi, doğru yolun hak ve batılı birbirinden ayıran, apaçık delilleri olan, Kur'an'ın kendisine indirildiği aydır. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, Ramazan'ı hayırlan geçirmeyi nasip etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında, ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki, oruç tutmak suretiyle Korunursunuz buyuruyor. Evet. Allah Resulü ve Vesselam İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de oruçtur demiştir kardeşlerim. Ve yine kim faziletine inanarak karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır diyor evet yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önceki peygamberlere ve ümmetlere verilmeyen faziletler ve güzel meziyetler Ramazan peygamberimize ve biz ümmetimize verilmiştir diyerek onlara verilmeyen beş şeyi sayar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Ramazan ayının ilk gecesi olunca allah Teala ümmetine rahmetle bakar. Her kime de Allah rahmetle bakarsa ona ebedi azap etmez. İki, akşamladıklarında ağızlarının kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzel olur. Üç, menekler her gün, her gece onlara istiğfar eder, Allah'tan bağışlanmalarını diler. Dört, Allahü Teala cennete emreder, kullarım için hazırlan süsten onların dünya meşakkatlerinden kurtulup benim yanıma benim yurduma ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı buyurur beşincisi gecenin sonu alınca Allah hepsini bağışlar oradaki sahabeden bir tanesi o kadir mi Allah'ın Resulü deyince hayır çalışanları görmüyor musun onlar işitip çalışıp İşlerini bitirince kendilerine ücreti tamamen ödenir buyurdu. Evet kardeşlerim. Allah Ramazan ayına kavuşmayı ve onda mağfiret olmayı hepimize nasip etsin. Allah bizlere Ramazan'ı Allah'ın razı olacağı şekilde geçiren ve Rabb'i tarafından af ve mağfiret olanlardan eylesin. Evet kardeşlerim. Oruç insanı cennete götürür. Cennet kapılarının açılıp, Cehennem kapılarının kapandığı Ve şeytanların zincire vurulduğu Ramazan ayında İhlas ve samimiyetle oruç tutan müminin varacağı yer cennettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdi mi artık kapanır. Oradan başka kimse giremez buyurmuştur. Allah bizi bununla mükafatlandırsın kardeşlerim. allah Teala'nın rızasını gözeterek ihlas ve samimiyetle tutulan her oruç sahibini cehennem azabından korur. Çünkü oruç sağlam bir kalkandır kardeşlerim. Ve Allahü Teala oruçlu Müslümanın duasını kabul eder. Bu bakımdan Müslüman oruçlu olduğu zaman Allah'tan dünya ve ahiret saadeti istemeli. Yeryüzündeki bütün müminler için bilhassa sıkıntı ve çile içerisinde olan kardeşler için dua etmesi gerekir. Evet kardeşlerim oruçlunun iftar vaktinde yaptığı dua katiyen reddolunmaz. Allah bundan gafil olanlardan eylemesin bizleri. Evet. Büyük ecir sevaplarla dolu Ramazan ayı geliyor. Bu ayı ihtiva etmek manen hazırlık yapmak lazım. Kendimizi bu ayın sevap ve mükafatına hazırlıklı ve layık bir hale getirmeye çalışmalıyız. Ramazan ayına girerken maddi manevi kirlerden temizlenmeli. İşlediğimiz günahları terk ederek Cenabı Hakk'a tövbe ve istiğfar etmeliyiz. Başkalarına haksızlık etmişsek onlardan helallık dilemeliyiz. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmak büyük bir felakettir haksızlık ve kötülük yapanların mutlaka tevbe ederek helallık alması gerekir. Yoksa Allah'a yaklaşılmaz, O'nun rızasına erilmez kardeşlerim. Yine <gülüyor> Ramazan ayına girerken dinimiz İslam'ın haram kıldığı kin, haset, dedikodu, yalan, büftan, iftira, gıybet, nefret gibi kötü huylardan vazgeçilmelidir. Dünya ve ahirette faydası olmayan her türlü kötü davranıştan uzak durmak gerekir. Ramazan ayına girerken kalpler Allah'a teslim olmalı. Niyetler düzelmeli. Kıyamet gününde unutmayalım ki insanlar niyetleri üzerine haşt olunacak. Allah'ın huzuruna insanlar niyetlerine göre çıkacak. Çünkü ameller niyetlere göredir kardeşlerim. Ramazan ayının gündüzleri oruç, geceleri namaz, zikir, dua, tövbe ve istifarla geçirilmeli. Televizyonun karşısına geçip de çocukların çizgi film seyrettiği gibi televizyon seyrederek geçirilmemeli. Gecenin bir kısmında uyumalı, bir kısmında ibadet etmeli. Çok çok Kur'an okumalı, mümkünse bu ayda hatim indirilmelidir ve okunan Kur'an sadece okunmayla kalmamalı hayata yaşama geçirmeye gayret gösterilmesi gerekir insanlarla selamlaşmalı yemek yedirmeli insanlara ikram etmeli ve onlara hayır hasenatta bulunmalıdır Ramazan ayında kimse sizlere fakirlere, yoksullara, komşulara yardımda bulunulmalıdır. Unutmayalım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok cömertti. Ramazan ayında ise rüzgardan da daha cömertti, daha hızlıydı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fakiri fukarayı arayın, görüp gözetin. Siz ancak fakirleriniz sayesinde Yardım görür ve rızıklanırsınız buyuruyor. Bir insanın hayra sarf ettiği paranın en değerlisi, çoluk çocuğuna infak ettiği parayla Allah yolunda alacağı, atı ve verdiği ve bir de Allah rızası için mücahit'e sarf ettiği paradır. İnsanın emri altındakilere nafakasını kısması, bir kimseye günah olarak yeter kardeşlerim. Orucun ahkamına girmeden önce bazı meseleleri de zikretmek istiyorum. Oruçlu kimsenin özellikleri olması gerekir kardeşlerim. Aslında bu her Müslümanın da aynı zamanda nedir? bir özelliği olmalı. Oruç tutan bir Müslüman yalandan, hileden, kötü söz ve kötü davranışlardan uzak durmalı. Orucunu bütün varlığı yalnız Allah rızası için tutmalıdır. Yalan, hile, kötü söz ve davranışlar orucun ruhunu kaybettirdiği gibi Yaratılmışların en üstünü olan insanı insanlık şerefi ve sıfatından da uzaklaştırır. <gülüyor> Unutmayalım ki gerçek oruç sahibini kötü fiil ve davranışlardan koruyan oruçtur. Yoksa oruç sadece yemeği içmeyi terk etmek değil. Müslümanın görevi oruç ibadetini kötülüklere karşı bir kalkan olacak şekilde yerine getirmektir. Unutmayalım ki Müslümanın eli, ayağı, gözü, kulağı, dili, kalbi, gönlü emin olan insandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz oruç tutacak olursa birisi de kendisine çatarsa laf edecek olup kavga etmek isterse ben oruçluyum ben oruçluyum deyip ona bulaşmasın demiştir evet kardeşlerim oruçlu Müslüman başına gelen bela ve musibetlere karşı sabredecektir çünkü sabır kurtuluşun kaynağıdır sabır felaketleri önler sabır başarının sırrıdır kardeşlerim ilimde, ticarette savaşta ibadette sabır insanı her zaman hayra götürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oruç sabrın yarısıdır buyurmuştur. Ve oruçlu insan başkalarına karşı şefkat ve merhamet sahibi olmalıdır. Oruç tutmak suretiyle açlık ve susuzluk ızdırabını tadan kimse aç ve susuz kalanların hallerini düşünmeli Onlara karşı şefkat ve merhamet elini uzatmalıdır. Orucun bir gayesi de budur kardeşler. Orucun dini, ahlaki, ruhi, sosyal, ekonomik pek çok hikmetleri faydaları vardır. Ancak ibadetler Allah'ın emri olduğu için ve yalnız Allah rızası için yapılır. Ve oruç da Allah'a itaat ve ibadetin bir alametidir. Oruç tutan bir müslüman, öncelikle Allah'a itaat etmiş olur. Ve böylece takva sırrına erer. Allah'a teslim olma, Allah'a sığınma ve yalnız Allah'a güvenme, Allah'a kul olma hazdını tattırır. Ve Allah'ın nimetlerine şükretmiş olur, sınırsız sevaba erer unutmayalım ki kardeşlerim oruç bedenin zekatıdır. Zekat sadece maldan değildir. Nasıl ki zekat malın temizlediği, malı temizliyorsa oruç da vücudu temizler. Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi her şeyin bir zekatı var bedenin zekatı da oruçtur buyurmuştur. Ve oruç oruç Bedenlerin sıhhat kaynağıdır. Çalışan her varlığın dinlenmeye ihtiyacı olduğu gibi insanın midesinin iç organlarında dinlenmeye ihtiyacı vardır. Oruçsa bu dinlenmeyi sağlamak suretiyle vücuda sıhhat kazandırır kardeşlerim. Oruç aynı zamanda nefsi terbiye eder, ahlakı güzelleştirir. Oruç nefsani şehevi, şeytani arzuları kırarak kötülüklere engel olur. Kötülüklerden uzak kalan bir kimsenin de ahlakı güzel olur. Unutmayalım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlenmeye gücü yetemeyen gençlere oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Yine kardeşlerim oruç sabır alışkanlığı kazandırır. Oruç ruhlara sabrı alıştırır Allah sabredenlerle beraberdir. Ve sabredenleri sever kardeşlerim. Oruç dünya ve ahiret saadetine ulaştırır. Oruç müminlere Allah'ın rahmet ve mağfiretini kazandırır. Böylece onların dünya ve ahirette saadete erişmelerine sebep olur. Allah subhanahu ve teala bunu hakkıyla bilenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Demek ki Ramazan ayı şeytanların zincire vurulduğu, cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir ay. Evet. Ama burada şunu da unutmayalım. Bazı insanlar <gülüyor> Evlerinde köpek besliyorlar. Neden besliyorlar biliyor musunuz? Köpek giren eve melekler girmez hadisi var ya. Ben köpek besler eve koyarsam ölüm meleğe de gelmez. Bende ölmezliğin bazı dangalaklar var. Burada rahmet melekleri girmez. Görevli melekler her zaman ne yapar? Girer. Şeytanlar da zincire vurulmuştur derken Yine kötü insanlar olacaktır. Burada bize iyilik yapmayı, her türlü kötülükten uzak durmayı ve Allah'a tövbe etmeyi, ona gereği gibi kulluk etmeyi bize emrediyor dinimiz kardeşlerim. Yani bu aya giren ibadetlerden gafil olmasın. Çünkü bu ay nedir? Farz olan bir ay. Evet, orucun fazileti çok büyüktür kardeşlerim. Ve oruç İslam'ın beş şartından birisi insanın cennete girmesine nedir? Vesiledir. Ve Ramazan'ın tamamı oruç ayıdır. Kardeşlerim, Ramazan ayı biliyorsunuz hilali gör oruç tut, hilali gör bayram et hadisiyle. Yani hilanın gözükmesiyle başlanır. Şevval ayının hilalinin gözükmesiyle ne yapılır? Bırakılır, bayram edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden hiç kimse bir veya iki gün önce oruç tutarak Ramazan'ın önüne geçmesin buyurmuştur. Veyahut yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şek günü oruç tutmak Muhammed'e indirilene isyan etmektir buyurmuştur. Yani şek günü şudur. Ramazan'ın biliyorsunuz ilk günü hilalin gözükmesidir. Yani Şaban ayının hilalinin bitmesi, Ramazan'ın hilalinin gözükmesi. İnsanlar ben niyetleniyorum. Eğer Hilal gözükürse zaten oruçluyum, Ramazan'ın orucu. Değilsem nafile olsun diye, yani şüpheli günde oruç tutmasını Allah Resulü ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bunu kesinlikle müminlerin yapmaması gerekir. Ramazan hilaliyle ne yapılır? Başlanır. Ve bir yerde görünen hilal, bütün Müslümanları ne yapar? Bağlar kardeşler. Yani dünyanın neresinde hilal gözükürse gözüksün bütün Müslümanları ne yapar bu bağlar? Çünkü Müslümanların her işi birlik, beraberlik içinde olmak zorundadır. Birinin bayramı ayrı, birinin bayramı ayrı olamaz. Birinin orucu 20, birininki 21 olamaz. 29'sa 29'dur, 30'sa nedir? 30'dur. Ve herkes birlik, beraberlik içinde olmak zorundadır. Onun ilahı ayrı, onun peygamberi ayrı olamaz kardeşlerim. Oruç niyetle başlar. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam, fecirden önce oruca niyetlenmeyenin orucu yoktur buyurmuştur. Kardeşlerim nafile oruçla farz orucu niyeti farklıdır. Biliyorsunuz nafile oruçta eğer gündüz yeme içme yapmamışsanız herhangi bir saatte niyetlenebilir. Aynen Allah Resulü ve Vesselam eve geliyor. Bir şey var mı? Yok. Ben zaten oruçluyum diye ne yapıyor? Çekiyor gidiyor. Ama Ramazan ayı öyle değildir. Oruca geceden niyetlenmek gerekir. Geceden niyetlenmeyen orucu yoktur demiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet kardeşlerim. Ve yine oruçla alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizi seher yemeğinden Bilal'ın ezanı ve etrafa yayılmadıkça ufukta şöyle dikine beyazlık alıkoymasın buyurmuştur. Bilal o zaman da ezan okur. Siz yiyiniz, içiniz yukarı yükselen, parlan, parlayan fecir sizi yiyip içmekten sakın menetmesin. etmesin, ta ki ufukta kırmızılık eline yayılana kadar buyurmuştur. Yani geçmiş ümmetle bizim aramızdaki fark sahur yemeğidir. Oruç tutacak olan kimse sahur yemeğiyle gündüze kendisini hazırlaması gerekir. Çünkü ehl-i kitap sahur yemeği ne yapmazdı? Yemezdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Sahur Allah'ın müminlere verdiği, ihsan ettiği bir berekettir kardeşlerim. Bunun terk edilmemesi gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahurda bereket vardır. Biriniz hiçbir şey bulamasa bile muhakkak sahurda bir yudum suyla bile olsa sahur edin. Çünkü onda bereket vardır. Sahur yemeği yiyenlere melekler dua eder. Allah da mağfiret eder buyurmuştur. Ve hurmada müminin en güzel sahur yemeğidir. Kardeşlerim sahur ne zamandır? Sahur Gecenin son yarısından sabah namazının imsak vakti girene kadardır. İslam hakim olsa, yaşamış olduğumuz toplumda belli kaydeler uygulanabilse, muhakkak ki ezan okumayla ne yapılacak bunun işareti verilebilecek. Ama maalesef bu mümkün olmuyor bazen. Bugün... Takvimlerde yazan o imsak vakti dediğimizde yeme içme ne yapılır? Kesilir. Veyahut da Türkiye'de yaşayanlar için ezan okunduğunda ki namazanda tam vaktinde okunur. Orada yeme içme ne yapılır? Bırakılır. Evet. Sahurda bereket vardır. Bunu müminlerin terk etmemesi gerekir. Kardeşlerim Oruç tutan bütün azalarıyla oruç tutar. Çünkü oruçta yeme içme ve cinsi münasebet terk edildiği gibi bütün kötü davranışları da Müslümanın terk etmesi gerekir. Oruç tutan bir Müslüman dilini koruyacak, gözünü koruyacak, bütün azalarını ne yapacak? Koruyacak. Haram yollardan tamamen kendini beri tutacak. Yani sadece aç kalmakla ne yapılmıyor? Oruç tutulmuyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalan söz ve ameli terk etmeyenin yeme ve içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur demiştir. Yani oruçlunun iki şey orucunu bozar yeme içme ve cinsi münasebet. Bu hadise binaen de i̇mam Şafi demiştir ki gıybet, yalan söz, dedikodu, orucu bozar fakat kefaret gerekmez deyip iştahat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Demek ki oruç tutmak yemeden, içmeden uzak olduğu gibi cinsi münasebetten, her türlü dedikodudan, gıybetten, haramdan, her türlü edepsizlikten, hayasızlıktan uzak durmak. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Orucu bozan kasıtlı yeme içme ve cinsi münasebettir kardeşlerim. Kişinin bilinçli bir şekilde yemesi içmesi ve cinsi münasebette bulunması orucu bozar. Ama unutarak hata ile yiyip içmesi orucu bozmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle birine Allah onu yedirmiş içirmiştir. Ve bir adam geliyor: "Ey Allah'ın Resulü, ben oruçlu olduğum halde unuttum, oturdum, yedim, içtim." Aleyhissalatu vesselam, "Seni Allah doyurdu, Allah suladı." buyurmuştur. Evet. Yani Ramazan'da unutarak orucunu yiyen, içene kaza, yani kefaret yok. Evet kardeşlerim. Ramazan ayında bir insan Allah Resulü'ne geliyor ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben helak oldum. Ne oldu ki? Ben Ramazan ayında hanımıma iliştim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen hürriyete kavuşturacak bir köle bulabilir misin? O sahabe hayır ey Allah'ın Resulü öyleyse iki ay arka arkaya oruç tutacaksın. O sahabe ey Allah'ın Resulü ben buna güç yetiştiremem aleyhi ve Vesselam o zaman altmış fakiri duyur. O zat ey Allah'ın Resulü benim buna da gücüm yetmez. Bu arada bir sepet hurma getirildi. ve Vesselam al bunu götür de fakirlere dağıt dedi. Adam ey Allah'ın Resulü şu kara taşlıkta Medine'de benim ev halkımdan daha fakir kimse yok dedi. Aleyhisselatü Vesselam azı dişleri görünceye kadar güldü. Haydi bu hurmayı al da ailene yedir buyurdu. Evet kardeşlerim orucun kefaretiyle alakalı gelen rivayet budur. Yani Kişinin kasten orucunu bozduğunda ona yüklenmesi gereken kaza. Ya bir köleyi arzat edecek, ya arka arkaya iki ay oruç tutacak, yani halk arasında e, 61 derler ya, ya 60 fakiri doyuracak, ya da sadaka verecek, ya da tövbe edip güne gün tutacak. Yalnız şunu unutmayalım ki kardeşlerim, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüyasında bir yere götürülüyor. Uzun bir rivayet. Onun içinden oruçla alakalı kısmını aktetmek istiyorum. Bir adam görüyor Aleyhisselatü Vesselam onun hemen arkasında bir melek, elinde kanca, ağzından kancayı takır, kulağına kadar yırtıyor adamın ağzı kan devan içinde çığlık çığlığa öbür tarafına geçiyor oradan ağzına takıyor kancayı kulağına kadar çekiyor adam çığlık çığlığa kan devan içinde bu yanıya geçiyor düzeliyor tekrar adamın şeyi böyle devam ediyor azabı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril'e bunun suçu nedir? neden buna böyle yapılıyor dendiğinde bu senin ümmetinden bile bile kasten Ramazan orucunu yiyenin cezası demiştir. Allah bizleri bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'nin nafrettiği bir rivayette bir kimse Allah'ın verdiği ruhsatlar haricinde Ramazan'dan bir günü kasten yerse bir sene oruç tutsa onun yerini gene de maz buyurmuştur. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Batıldan da uzak kalmayı nasip etsin kardeşlerim. Sesim net mi? Geliyor mu? Evet kardeşlerim. Yine kadınların bazı halleri vardır ki haiz veya nifas oruçlu bir kadının haiz ve nifas hali olması orucu bozar. Bu durumdaki bir kadın namazı da orucu da terk eder. Namazı kaza etmez ama orucunu ne yapar? Daha sonraki günlerde kaza eder. Buhari'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi kadın hayız gördüğü zaman namazda kılmaz, oruçta tutmaz buyurmuştur. Allah razı olsun. Evet. Kardeşlerim bazı istisnalar var ki sahabeler nakletmişler. Alimler de bunda ihtilafa girmişler. Kusmanın orucu bozduğunu veyahut bile bile kasten e, kusanın orucu bozduğunu söylemişlerdir. Bunlar e, orucu bozmaz. Orucu bozan yeme içme ve cinsi münasebettir. Ve Gıda serimi olarak alınan serumlarda onlar da yeme, içme babına girdiği için onlar da orucu ne yapar? Bozar. Allah razı olsun. Amin. Kardeşlerim, oruçlu insanın yapabildiği şeyler vardır. Bunlardan birisi misvak kullanabilir. Oruçlu bir insanın misvak kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam misvak kullanmayı özellikle bizlere hasreten tavsiye etmiştir. Ve hatta demiştir ki ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydin her namazdan önce veya her abdest alışlarında misvak kullanmalarını emrederdim buyurmuş. Evet. Bu da gösteriyor ki misvak her zaman ne yapılır? Kullanılır. Ve Allah Resulü ve Vesselam vefat ettiği anda bile en son elinde misvak vardı kardeşlerim. Evet. Allah Resulü ve Vesselam kendisine genç bir erkek geldiğinde oruçluyken ben hanımımı öpmekte oynaşmakta bir beis var mı diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona yaklaşmamasını söylemiş. Yaşlı biri sorduğunda ise ona cevaz vermiştir. Yemeklerin tadını kontrol etmekte bir beyis yoktur. Yemek pişirenlerin gırtlağına gitmemesi şartıyla yemeklerin tadını kontrol etmeleri orucu bozmaz kardeşlerim. i̇bn Abbas'tan Bukhari'nin talikinde gelen rivayette oruçlu bir kimsenin boğazına gitmediği sürece yemeğin tadına bakmasında bir sakınca yoktur demiştir. Kan almada, aldırmada, hacamat yaptırmada, diş çektirmede, irade dışı ihtilam olmada, iğne vurulmada, gusül etmede, yıkanmada, Havuza girmede, tıraş olmada, saç kesiminde, tırnak kesiminde, sürme çekinmede hiçbir sakınca yoktur. Orucu bozan bir şey delilen sabittir. Eğer e, bozucu bir şey gelmemişse bozar diye o da bozucu şeylerden değildir. Ramazan'da hasta olan bir kimseye Allah kitabında oruç tutmama ruhsatı vermiştir. Şeker hastalığı da biliyorsunuz hakikaten ciddi bir rahatsızlıktır. Eğer tutarsa rahatsızlık duyacaksa onun tutmaması, yerine kefaret vermesi, çocukları varsa Ramazan dışında onun yerinde tutması dinimizin getirdiği cevazlardandır. Aleyküm selamlar ama kendisini güçlü hissediyor ve tutmak istiyorsa o onun için tabi ki daha hayırlıdır. Allah hiçbir zaman ibadetlerde güçlük çıkarmak istemez. Her zaman kolaylığı ister kardeşlerim. Yine yaşlılar için Allah kitabında ruhsat vermiştir. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılarda oruç tutmayabilir. Yalnız bu kimseler tutamadığı gün sayısınca fakiri doyuracak şekilde fidye verir. Ee, Allah kendisinden razı olsun. Sahabenin birisi 30 tane garibanı çağırıyor miskini. Bir yemek yapıyor onlara veriyor. Ya Rabbi işte diyor benim gücüm buna yetiyor. Sen bunu buna say, kabul et diyerek bir seferde 30 fakiri doyurarak fidye verdiğini ifade etmiştir. Hamile ve emzikli kadın da ruhsata tabidir. Gerek hamileliğinde, gerek çocuklarını emzirmede kadına oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Ama dilerse ne yapar? Tutar kardeşlerim. Eğer sıhhatine zarar gelmesinden korkuyorsa hamile kadın emzikli kadın oruç tutmayabilir. Yolcu içinde ruhsat vardır. Seferde olan bir kimseye oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Tutarsa da kendisi için daha hayırlıdır. Allah hiç kimseye güçlük ne yapmaz dilemez. Seferde isteyen oruç tutar isteyen yer kardeşlerim. Hiç kimse kimseyi ne yapmaz? Kınayamaz. Evet. Oruçlunun iftar vaktine gelecek olursak oruçlu güneş tepeyi açtığında yani akşam namazının vaktinde ne yapar? İftar eder kardeşlerim. Oruçlunun iki sevinci vardır. Bunlardan ilki iftar ettiği zaman ikincisi de Rabbıyla karşılaştığı zaman. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar iftar için acele ettikleri müddetçe hayırdadır. Onun için iftarda acele edin. Yahudi ve Hristiyanlar geciktirir buyuruyor. Ama buradan da kasıt kardeşlerim hemen ikindinin daha vakti çıkmadan akşamın vakti girmeden ha orucun vakti girdi deyip de iftar etmek değil. Evet, vaktinde ama vakit girdi mi oyalanmadan hemen iftar etme. Ümmetim iftarlarında yıldızların çıkmasını beklemedikçe benim sünnetim üzerinedir diyor. Evet kardeşlerim. Güneş batınca yani akşam vaktinde oruç açılır ve Besmele açılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurmayla açmayı ya da suyla açmayı ne yapmıştır? Hep e, sünnet edinmiştir. Oruç tutmayan birinin oruçların önünde yemek yemesiyle ilgili nas var mı? E, bir gün Bektaşî'nin birisi oruç yerken yakalanmış. Tabi bunu hapsetmişler. Ağustos ayı çok sıcakmış. Camdan dışarıya bakarken bir Yahudinin karpuz yiyerek gittiğini görmüş. Yelan ye demiş. Benim gibi Müslümanım deyip oruç yiyip hapsedileceğine senin gibi Yahudi olup yiyip gelmek var demiş. Şimdi Müslümansa muhakkak oruç tutacak ve orucun kaydelerine uyacak. Eee Oruç tutan insan muhakkak ki her şeye karşı bir sabrı vardır. Herhangi bir şekilde oruç tutamayan insanlar olduğu gibi, kasıtlı olarak oruç tutmayan insanlar da vardır. Veya inanmayıp tam zıttını yapanlar. Bize düşen nedir? Oruçlu gibi davranmak. Mazerette olduğumuz günlerde ise, oruçluğunun herhangi bir şekilde sabrını veyahut şeyini zorlamayacak şekilde, gizli yemek yemek yemiyorsak muhakkak usulünce yine yemeğimizi yemek. Yani bize düşen karşıdakinin iştahını kabartmamak. Tabi bu da nedir? Aynı zamanda bir iştahattır. Ramazan ayı, namaz ayı dedik. Zikir ayı dedik. Bu ayda bir de teravih namazı var kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında dört kılmış ne kadar güzel kılmış. Dört kılmış, güzelliğini sorma. Dört e, ve arkasından üç kılmış, vitir yapmış demiştir Ayşen demiş. Yani Ramazan'da sekiz vekat teravih namazı vardır. Son e, üçü de vitirdir. Ramazan'ın son on gününde vitirde de kunut vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam son 10 gününde vitirde konut yapmayı hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inanarak ve sevabını umarak kim Ramazan ayını ihya ederse geçmiş günahları af olunur buyurmuştur. Allah Azze ve Celle bizleri o aya erdirsin ve affolunanlardan eylesin kardeşlerim. Teravih namazıyla alakalı birçok e, müşkülatlara girilmiştir. Hala Kabe'de bile, Medine'de bile 23, 36, 20 değişik şekillerde kılınmaktadır. Nerede ne şekilde kılınırsa kılınsın, doğru olanı teravih namazının 8 rekat olduğu 3'te vitir 11 rekattır kardeşlerim. Bunun üstünde bir rivayet sahih olarak gelmemiştir. Ve Müslüman'ın da teraviden gafil olmaması onun hayrınadır. Ve yine kardeşlerim, Ramazan ayında bir gece vardır. Bu da Kadir gecesidir. Her kim iman ederek ecrini de yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse, Allah geçmiş günahlarını affeder bu ne zamandır Kadir gecesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ümmetine anlatmak için çıkıyor fakat iki sahabenin nizalaşması onları ayırayım derken bu kendisine unutturuluyor ve diyor ki bunu Ramazan ayının son on gününün tek olan gecelerinde arayın buyurmuş Evet. Bizde Ramazan'da fitre diye bir olay vardır. Fıtır sadakası veyahut halk arasında fıtır zekatı dediğimiz ve Ramazan'ı ihya eden her Müslümanın üzerine fıtır sadakası nedir? Fardır. Nasıl ki zekat insanın malını temizliyorsa fıtır da Oruçlunun ramazan içinde yapmış olduğu yanlışlıkları, lüzumsuz davranışları ne yapar? Temizlenmeye, vesile kılınmıştır kardeşlerim. Evet. Bununla alakalı birçok rivayet vardır. Neden verilir? Arpadan, buğdaydan, hurmadan, kuru üzümden, yoğurttan, peynirden, yani yiyecek maddelerinden bir sahadır. Veyahut bunun karşılığı para. Neyse fıtır ne yapılır? Ondan verilir kardeşlerim. Evet. Ramazan ayı rahmet ayıdır. Bunun bir de neyi vardır? Bayram namazı vardır. Bayram namazına kadın, erkek, herkes hatta hayırlı olan kadınlar dahi ne yapar? Çıkar. Kadınlar Hayızlı olan kadınlar safın en arkasında durur, namaz kılmazlar. Ne yaparlar? Rükün tekbirlerine onlar da katılırlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkıyla Ramazan ayına kavuşan, onu hakkıyla eda eden sanmı Müslümanlardan bizleri eylesin. Ramazan ayı kısaca böyle kardeşlerim. İnsanlara Yol gösterici Doğrunun ve doğruyu Eğirden ayırmanın açık Delili Kur'an'ın indiği aydır Ve oruç tutanın ağız kokusu Allah nezdinde Mis kokusundan Daha hoştur Evet Rabbim bizlere mağfiret etsin Demek ki Bu ayda bol bol namaz kılacağız infakta bulunacağız Yemek yedireceğiz İftar vereceğiz çok çok Kur'an okuyacağız güneşin doğmasına denk mescitte kalacağız itikafa gireceğiz hele bu ayda Ramazan ayında bir ümre hacca bedeldir bu da gücü yetenler için ümreye gitmesi onlar için çok hayırlıdır özellikle Kadir Gecesini aramak ibadetle geçirmek imandandır buna çok çok dikkat edeceğiz çok zikir, dua ve istiğfarda bulunacağız. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayızda olan birisi camiye girebilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itkaftayken kendisi başını Ayşe annemize uzatmış, taramasını istemiş, Ayşe annemiz kendisine ben adetliyim, ayızlıyım dediğinde Sübhanallah demiştir ve başını taramasını söylemiştir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Bayram namazı camide kılındığı gibi sahrada da kılınabilir. Enes'in çocukları o kadar çoktu ki kendi ailesini alarak sahraya çıkmış ve kendi ailesini de kıldırmıştır. Bayram namazını her yerde kılabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. İster camide, ister sahrada, ister kendi aile çevrenizde kılabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yoktur. da değildir. Çünkü namazın camide kılınması bidat denemez. Mümkün değildir. Çünkü namaz mescitte kılınır, sahrada kılınır, her yerde kılınır. mescitlerse namazın kılındığı yerin işareti. Evet, Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah bu aylara erişmeyi, mağfirete ermeyi ve bütün hayırları elde etmeyi nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbuneyim. Velhamdülillahi rabbil eh, Eğer sorunuz yoksa ben müsaade istiyorum. Oruç kısaca böyle. E, en azından bir bilgi tazeleyelim. En azından bilgimize bilgi ekleyelim ve birbirimizi hakta uyaralım diye bir hatırlatma bir des. Amin. Eşman. Evet, hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat.